2. kısım Müslümana nasihat İlim heyetimiz tarafından hazırlanmıştır. Ön sözü Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun çok sevdiği peygamberi Muhammed aleyhisselama salat ve selam olsun. O yüce peygamberin sallallahu Teala aleyhi ve sellem kemiz ehlibeytine ve adil sadık eshabının her birine radiyallahu teala anhum ecmain hayırlı dualar olsun. Allahu Teala Rabbül Alemin'dir. Her canlıyı hatta canlı cansız her varlığı hesaplı, düzenli ve faydalı olarak yaratmıştır. Halık, Bari, Musavvir, Bedi ve Hakim sıfatlarıyla Varlıkların hepsini çok düzenli, çok güzel yaratmıştır. Her varlığın düzenli ve güzel olmaları için, birbirleri aralarında bağlantılar kurmuş, var olmaları için, düzende kalabilmeleri için, birbirlerine sebep, vasıta, vesile etmiştir. Varlıkların aralarındaki bu bağlantılara, birbirlerinin düzenine sebep olmalarına, tabiat olayları, Fizik, kimya kanunları, astronomi formülleri, fizyolojik faaliyetler gibi isimler veriyoruz. Fen bilgisi demek, Allah-u yaratmış olduğu varlıkların düzenlerini, birbirlerine etkilerini, aralarındaki bağlılıkları, hesapları araştırmak, incelemek, böylece bunlardan faydelenmek demektir. Allah-u canlı cansız, bütün varlıkların düzenli, hesaplı olmalarını dilemiş ve dilediği gibi yaratmıştır. Böyle yaratmasına maddeleri, kuvvetleri, enerjileri vesile ve sebep kılmıştır. Allahü Teala insanların yaşamalarının da düzenli ve faydalı olmasını dilemektedir. Bunun için de insanların iradelerini vesile ve sebep kılmıştır. İnsan bir şey yapmak irade eder, ister Allahü Teala da isterse o şeyi yaratır. İnsanların şahsi yaşamalarının ve aile yuvası kurmalarının ve sosyal hayatlarının düzenli olması için insanların iyi ve doğru ve faydalı şeyleri irade etmeleri lazımdır. İradenin dileğin iyi olması için Allahü Teala onlara akıl vermiştir. Akıl iyiyi kötüden ayıran bir kuvvettir. İnsanlar çok şeye muhtaç oldukları için ve lazım olan şeyleri elde etmek zorunda oldukları için bunları elde etmek isteyen nefs denilen kuvvet, aklı şaşırtıyor. Lazım olan şey zararlı olsa da nefs bunu akla güzel gösteriyor. Allahü Teala kullarına acıyarak peygamber denilen seçtiği insanlara melek ile Din denilen bilgiler gönderdi. Peygamberler, aleyhimüs salavatü ve teslimat, bu bilgileri insanlara öğretti. Muhammed aleyhisselamın bildirdiği İslam dini, her yerdeki, her insanın karşılaşabileceği, her şeyin iyi veya kötü, faydalı veya zararlı olduğunu ayırmakta, faydalı şeyleri yapmamızı emretmektedir. Nefs, insanları yine aldatıyor. Din bilgilerine uymak istemiyor. Hatta bunları ve iman edilmesi, inanılması lazım olan şeyleri değiştirmeye, bozmaya kalkışıyor. Allahü Teala'nın peygamberi Muhammed Aleyhisselam insanların nefslerine uyarak İslamiyeti değiştirmeye kalkışacaklarına haber verdi. Ümmetim 73'e ayrılacak yalnız biri cennete gidecek, buyurdu. Bozuk inançlarından dolayı, cehenneme gidecekleri bildirilen yetmiş iki fırka meydana çıktı. Bu yetmiş iki fırka, Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin açık olmayan, şüpheli olan manalarını yanlış anladıkları için kâfir olmuyorlar. Fakat, İslamiyet'i değiştirdikleri için cehenneme gireceklerdir. Bunlara bid'at, veya dalalet ehli yani mezhepsiz ve sapık denir. Bunlar, Müslüman oldukları için cehennemden çıkacak, yine cennete gireceklerdir. Bunlardan başka, Müslüman ismi taşıyan, fakat İslamiyeti bozuk bilgilerine ve kısa görüşlerine göre değiştiren, bunun için Müslümanlıktan çıkanlar vardır. Bunlar, Cehennemde sonsuz kalacaklardır. Bunlar zındıklar ve reformculardır. Şimdi mezhepsizler milyonlarca altın saçarak kendi inançlarını her memlekete yaymaya çalışıyor. Din cahillerinden çoğunun bol paraya kavuşmak için çoğunun da aldatılarak ehli sünnet alimlerinin bildirmiş oldukları doğru yoldan ayrıldıkları acı acı görülmektedir hatta ehli sünnet kitaplarını lekelemeye kalkışıyorlar. Bunun için mezhepsizlerin bir kısmı olan vehhabilerin ehli sünnete uymayan inanışlarını vesikalarıyla ayrıca bir kitap halinde bildirmek ve bu kimselerin Müslümanlara yaptıkları zararları sağlam kaynaklardan alarak yazmak zaruret haline aldı. Böylece Müslümanların sahte yalan sözlere ve yazılara aldanmaktan korunmaları lazım oldu. Abdülvehhaboğlu Muhammed isminde bir kimse, Kitab-ü Tevhid adında küçük bir kitap yazdı. Torunu Süleyman bin Abdullah, bunu şerh etmeye başladıysa de, 1233, miladi 1817 senesi sonunda, İbrahim Paşa, deriyeye girip, cezalarını verdiği zaman öldü. İkinci torunu, Abdurrahman bin Hasan Dipnot 1. Abdurrahman 1258 Miladi 1842'de öldü. Şerh edip Fethul Mecid adını verdi. Sonra bu şerhini kısaltıp Kurreül Uyun adında ikinci bir kitap hazırladı. Şerhin Mısır'da 1377 Miladi 1957'de Muhammed Hamid isminde bir Vehhabi tarafından yapılan yedinci baskısına ilaveler de yapıldı. Kafirler için gelmiş olan ayet-i kerimeleri ve birçok hadisi i şerif yazarak Müslümanların gözlerini boyamaktadır. Bunlara yanlış, bozuk manalar uydurarak ehli sünnet olan doğru Müslümanlara saldırmakta, bu temiz Müslümanlara kafir demektedir. Kitabının birkaç yerinde Şiilere mel'un, müşrikler diyerek ateş büskürmektedir. Bu şerhin çok yerlerini İbn Teymiye'den. Dipnot 2 Ahmet İbni Teymiye, 728. Miladi 1328'de Şam'da öldü. Ve onun talebesi İbni Kayyım-ı Cevziye'den. Dipnot 3 Muhammed İbni Kayyım-ı Cevziye, 751. Miladi 1350'de vefat etti. Ve torunu Ahmet bin Abdülhalim'den almış, birine Allame, ikincisine Şeyhülislam ve Ebu'l-Abbas adını takmıştır. İbni Teymiyyye'ye de radıyallahu anh demektedir. İş bu, Müslüman'a nasihat kitabını hazırlamaktayken, elimize Türkçe yazılmış küçük bir Vehhabi kitabı geçti. Cevabı Numan adındaki bu kitap 1385 (M. 1965) senesinde ikinci defa olarak Şam'da basılmış. Türk hacılarını aldatarak ehli sünnet yolundan ayırmak için parasız dağıtılıyor. Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı ile bunun da bozuk uydurma yazılarına sağlam vesikalı cevaplar yazmak nasip oldu. İş bu Müslüman'a nasihat kitabımız iki kısım olarak hazırlandı. Birinci kısımda Fetül kitabından ve sonra Cevabı Numan kitabından yazılar alınıp bunlara İslam alimlerinin Rahimehumullahü Teala kitaplarından cevaplar verildi. Böylece 35 madde asıl oldu. Kitabın ikinci kısmında. Ve Habilerin nasıl meydana çıktıkları, nasıl yayıldıkları ve mal mevki ele geçirmek için ve Habiler arasına karışan cahil vahşi kimselerin Müslümanların canlarına mallarına kıydıkları, İslam memleketlerine barbarca saldırdıkları, Osmanlı Devleti tarafından nasıl cezalandırıldıkları. Ve birinci Cihan harbinden sonra İngilizlerin bol para ve silah yardımıyla tekrar nasıl devlet kurdukları yazılıdır. Allahü Teala Müslümanları mezhepsizlik felaketine düşmekten korusun. Bu yollara kaymış olan zavallıları da bu felaketten kurtarsın. Amin. Cihanda iki türlüdür mürai. Ki aldatır bunlar. Fakiri bayi, birisi yürür eski kisvetle ki zahit sanılsın bu suretle. Saf kimseleri bunlar yemek ister, kendilerine derviş denmek ister. Giyerler yamalı eski came, dilerler böyle görünmek avame. Haftalar geçer taramaz sakalın ki desinler. Unutmuş kendi halin ikincisi ise riyanın, işit imde alametlerin anın gider ardınca daim ni kiamın Diler makbulü ola hasuamın güzel kumaşları diktirir ince giyinir her gün moda adetince nasihat verir kitap yazar durmaz Alim geçinir, namaz bile kılmaz. Sakın bunlar ile hem sohbet olma, dinini dünyanı elden kaptırma. Cihanda adeti terk eylemeli, hakka halis ibadete eylemeli.